Muhterem efendim, özellikle 80'li yıllardan itibaren başlayan gençlerin ahlakını bozmaya yönelik çalışmaların son yıllarda daha da arttığı görülmektedir. Bazı mütedeyyin ailelerin çocukları da bu akıntıya kapılabilmektedir. Neslimizi böyle bir ahlaki bozulmadan nasıl muhafaza edebiliriz? Sebepler, sahipler, o mevzadaki ortam ile alakalı bir şey sorulmadı. Tabii o açıdan da ben anlayışım ancak ortaya koyabilirim. Ben anlayabildiğim kadarıyla çarşıda pazardaki genel durumda biraz da açılma saçılma var. Aslında bu zaten tedici oldu yani. Ben ilk defa Erzurum gibi muhafazakâr diyoruz yani öyle bir şey yoktu. O tabir de yoktu yani muhafazakâr dediğimiz Arapça bir kelime, kâr da Farsça bir kelime. Mürekkep bir kelime onunla şimdi o kelimeyi de Türkçe çevirirken tutucu filan diyorlar. Evet... Muhafazakar bir yerdi. Ben ilk defa orada askerlik esnasında hava değişimine döndüğümde bazı kadınların yüzlerini açtığını gördüm. Fakat daha sonra adeta başlarındaki o şeyleri kendilerini çirkinleştiren bir örtü gibi görmeye başladılar. Ondan sıyrılmak için değişik bahanelere başvurdular. Bir farz vazife karşısında... Kendi iştahatlarıyla, kendi tercihleriyle yapacakları hususlar o mevzaki. O türlü hususi durumları adeta tamim eder hale geldiler. Sokak meta haline getirdiler bacılarımızı, ablalarımızı. Bu böyle yavaş yavaş oldu. Bu açıdan da yani onlar bu mevzuda gayretlerini hızlandırdılar da çarşıda, pazarda, sokakta, filmlerde, televizyonlarda. Bu mesele de ondan dolayı ölü oluyor demek doğru değil. Yavaş yavaş gelişti ölü oldu. Aksine belki tamamiyeti içinde olmasa bile yani tesettür, ahlakilik tamamiyeti içinde olmasa bile günümüzde bilerek biraz daha ahlakilik daha ileride sayılabilir. Bilerek, okuyarak. Kabalı bacılarımız direnen, dayanan, taviz vermeyen bacılarımız sayı bakımından düne göre daha çoktur okudukları halde okuma adına zebilleşmeyenler daha çoktur zannediyorum. Bu açıdan bu günümüzdeki sefilleşmeye karşı, zebilleşmeye karşı mutlaka bir şey yapılması lazım da ama bu tabii ve tirenin neticesiydi, başlamış bir şeydi. Yavaş yavaş olur yani, bütün bunlar yavaş yavaş olur. Hepinizi zannediyorum belki sinemaya gitmişseniz ilk defa götürürken hiç kimse görmediği bir yerde bile Korka korku ülke ülke bilmediğiniz bir mağaraya giriyor gibi girmişinizdir. İki gidince perde yırtılmıştır. Üç gitmede beys görmemişinizdir. görmemişsinizdir. Ben kendimden arz edeyim. Şimdi televizyon var. Haberlere de baksanız çok defa naseza nabeca şeyler geliyor. 68'de biz hiç televizyon görmemiştik. Hacca gittiğimizde orada bizi misafir ettiler, akşam yemeklerine çağırdılar bazı yerlerde. Bir de bizim bir resmi durumumuz vardı yani üç şahıs Diyanet adına resmen gönderildiği için orada Hatta elçilik karşıladı bizi. Biraz ziyaret protokol gibi bir şeydi öyle. İyi yerlerde davet ediyorlardı. Hiç unutma bir gün bir sofra tam beni sofranın başına oturttular. Karşıda da televizyon var. Orada gösterdikleri şeyler de şimdi hiçbir mahsur hissetmeden seyrettiğimiz belgeseller ve bugünkü gibi hatırımda kobraların dişlerinin dibinden zehirleri alıyorlardı. Buna nasıl bakarım bu insanların yanında? Göz ucuyla ara sıra bir nigahı aşina kılsam da onlara fakat hep başımı kaçırıyorum, bakmamaya çalışıyorum, önümdeki tabağa bakıyorum. Fakat insan hiç farkına varmadan zamanla öyle yırtık hale geliyor ki hiç tereddüt etmeden yani düğmeye basıyorsun karşına ne çıkacağını hesap etmeden hemen ve karşına bir şey çıkıyor. Hepsi böyledir yani kuşkuyla, endişeyle ilk defa karşılanmıştır bunu. Yavaş yavaş adım atmıştır. Fakat hiç farkına varmadan kirlenmiştir. Kirlenme onu yeni kirlenmelere götürmüş, sürüklemiştir. Ve bütün bunların hepsi de birbirine inzimam edince insanı hiç farkına varmadan daha ziyade Küfür kutbuna doğru sürükler. Lemmaların başına geçin. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah çabuk hemen tevbe ile silinmezse insanın kalbini ısıran bir yılan haline gelir diyor. Bu bir hadis-i şerifin mahalli, ve Kur'an'ın mahalli. Orada üstad da müracaat ettiği, atıfta bulunduğu <külüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tefsir getirirken o mevdu ile alakalı bir tefsir ortaya koyarken buyuruyor ki, her güne insanın kalbinde, kalbi hayatında, o Latife-i Rabbaniye'de bir siyah leke meydana getirir. Tevbe ile silinmese leke büyür ve kalbi istilah eder. Dolayısıyla zevki ruhani gider yani. Allah'la münasebet kesilir, kopar. Adeta onunla Allah arasında bir haylulet olur o. Tıpkı güneşte, ayda husuf küsuf olduğu gibi. Başka bir cisim araya girince, Nurun ziyanın intikali engellenir dolayısıyla husuf yaşanır, küsuf yaşanır. Allah'la kalp arasında günahlar insana husuf ve küsuf yaşatıran Allah belasıdır. Bu açıdan bir günah işleyince insan bir kere o hemen bir başkasına çağrıdır, davetiyedir. Her günah bir başka günahla bir de alışırsa, ülfet olursa artık bazen ondan geriye dönmemet olur. İmanın zevkini duyamaz olur. İman mevzuunda sorgulayıcı hale gelir Tereddütler başlar Bu defa Aklının almadığı şeyler şeytan üretir karşına kor, Karşısına korunun Bir yerdeki ihmalinin cezasını Başka bir yerde iman adına Peşi peşine kayıplarla öder Hafizan Allah Çok pahalı bir şey öder Bu açıdan toplum yani Böyle bir vetire içinde Yavaş yavaş alışmış bugünlere gelmiştir En mütedeyyin aileler bile Artık irkilmeden, ürkmeden, titremeden çok rahatlıkla televizyon açmakta. Acaba gazetenin şu sayfasında karşıma ne çıkar? Tereddüt etmeden sayfalar rahatlıkla çevirmektedir. İster orada geçen düşünceler, mülahazalar, mütealalar, isterse yakışıksız şeyler orada. insanın kalp ve ruhunda yaralar açar. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza gelen her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açıyor diyor. Farkına varmadan yara açılır yani. O zaten kanser haline geldiğinde, çok ciddi bir metastas gerçekleşince, Hafizanallah insan kendisini de küfrün içinde bulur. Nauzübü'l-i Teala. Şimdi böyle bir durum yaşanıyor. Bu duruma karşı nasıl dur denir? Tabii bu bütün bir milletçe belki yapılması gerekli olan bir şey. Yani bazı şeylerde bu televizyon programlarına da, bilgisayar programlarına da, radyo programlarına da herhalde, Tahtit koymak lazım. Sınırlı alanların bize bir şey vermesine kapıyı açık bırakmak lazım. Görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz alanlar onları da kapalı tutmamız lazım. Biz yapmayız onu, evde bir başkası yapar yani. Bir hanedeki üç dört insan hepsi aynı zamanda aynı güçlü olamayabilirler. Zayıf oldukları anlar olabilir Yani küçük bir rüzgarla fırtınayla Devrilecek halde oldukları anlar olabilir Gençler olabilir Bizim baktığımız şeyleri Meşru zannedebilirler onlar O baktığına göre Benim bakmamda da bir mahsur yok derler Ve esas onların canını okur Hava ifadesiyle Bu açıdan Her şeyimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım Yani ne bunlar lüzumlu Bir şeydi ne internetler lüzumlu Hayati bir şeydi İnsanın değerine değer katan şeyler değildi bunlar. İnsanlık bunlar sayesinde mutlu olmamıştır yani. Sadece bazı bilgilere çabuk ulaşıyor. Ulaşmasa ne olur sanki o bilgi? Ölür mü yani? Toptan böyle millet olarak bazı projeler, bazı planlar geliştirmemiz lazım. Bir kere bunlara karşı ne ölçüde açık duracağız, ne ölçüde kapanacağız. Mecmualarımız nasıl olacak, gazetelerimiz nasıl olacak? E bu mevzuda işin içindeysek, medyanın içindeysek şayet, o zaman koruyucu olarak bizim insanlara, milletimize vereceğimiz acaba neler var, neler vermeliyiz onlara ki bir yerde onları durduralım yani. Kaymaların önünü, zehirlerin önünü, inrafların önünü alabilelim yani ne yapmalıyız ki. Onlar da programları ona göre yapmalılar yönüyle, her mesele böyle Allah'a imanın etrafında, muhasebe duygusunun etrafında, mürakebe duygusunun etrafında olmalı ki kalbimiz ölmesin, ölmeden kurtulsun. Yoksa insan her arzu ettiği kitabı alır okursa, her arzu ettiği mecmuayı alır okursa, her arzu ettiği gazeteyi okursa, her istediği zaman televizyonu açarsa, televizyonun her kanalına girerse, kabloyla bütün şeylerde, uydularda dolaşırsa o insan, o insanda ne kalp kalır ne de ruh kalır, Hafizan Allah. Hüzzat hisseni de yitirir, Allah'la olan münasebetleri de kopar, Mevzu Kopuk bir insan gibi, bir orada bir burada, Hafizan Allah. Yani bir taraftan, münkerata tahdit konarak, münkeratın öne alınırken, beli taraftan da, güzel şeylerle o insanların o mevzudaki, arzularını, bir ihtiyaçlarını karşılamaya bakmak lazım. Ama bunlar biraz da istişare ederek yapılırsa bizim ölçülerimiz içinde güzel şeyler söylenebilir. Müslümanlık orada güzel resmedilebilir. Güzel namazlar kılınabilir orada. İçten dualar yapılabilir. Mesela çömlekçinin arası yaptığı dualar gibi. Yani gözleri de olarak yapabilir onu. Bazıları kendi hayatlarıyla alakalı o türlü meselelerde güzel rol çeviriyorlar, iyi beceriyorlar o meseleyi. Ve gerçekten bakanların, seyredenlerin, dinleyenlerin üzerinde ciddi tesirleri oluyor. Aynı şeyleri profesyonelce yaparak biz de iyi şeylerin dellalı olmaya çalışabiliriz o mevzuda. Elimizdeki imkanlarla birer mürşid gibi insanları işaret edebiliriz. Bir yerde zayıf insanların, ortadaki insanların arzularını meşru dairede karşılamazsak, ihtiyaçlarını meşru dairede karşılamazsak veya zaaf yanlarına, o mevzuda cevap niteliğinde bazı şeyler ortaya koymazsak, onlar gayrimeşru dairede tatmin denecek sonra da tatmin peşinde koşacaklar. ve zebil olup gideceklerdir yani. yani. Bir taraftan böyle meseleyi pozitif yanlarıyla alırken, diğer taraftan da negatif yanlarına dikkat etmek, tahtit koymak, onların çok rahat böyle görülmesi, okulması, edilmesi, evler içine girmesine meydan verilmemeli, fırsat verilmemeli. Fakat çok su götürür bir hamur bu mesele. Böyle hemen bir hastalık için çok rahatlıkla kalemi elimize alıp kağıt üzerine karalayacağımız bir reçete gibi bir şey söylemek mümkün değil.